L'Europe Hayal tacirleri Pour les noirs Pour les Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler Sevgili Hayal Tacileri, yeni bir yayınla daha karşınızdayız. Ben Zeynep Özler, stüdyoda konuğum Zeynep Oya Usal. Kendisi Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde insan hakları alanında çalışan Yartoç ve aynı zamanda da Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzman hukukçu olarak uzun yıllar görev aldı. Dolayısıyla bu programın zamanlaması oldukça yerinde. Ee, tabii biz bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak gelgitlere ve gelgitli ruh durumuna alışık insanlarız. Bu hafta da böyle bir hafta oldu. Önce emsal isimler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın 375 gün sonra... Özgürlüklerine kavuşmalarını ve Oda TV davasından yargılanan diğer iki isimle birlikte özgürlüklerine kavuşmalarına sevindik. Gözümüz aydın dedik ama aslında bu oldukça buruk bir sevinçti. Hapiste kalan diğer gazeteciler ve tutuklular adına. Başta Mustafa Balva ve Tunca Özkan'ın 3 yıla artık varan tutukluluk süreleri ve tecritlerinin yeniden devamı. KCK tutukluları, Büşra Ersanlı ve Ragıp Sarakolu ve diğerleri hapisteyken bu sevincimiz yarım kalmaya mahkumdu. Onun ötesinde bir de utan çeklendi buna. Sivas'ta Katliam zaman aşımına uğratılarak maalesef e, bu sebebiyet verenler, yakanlar serbest bırakıldı. İnsanlığa karşı işlenen bir suç böylece ceza almadan örtbas edilmiş oldu. Elbette e, çok can yıkıcı, adalet duygusunu zedeleyen gelişmelerdi. E, tam da böyle bir ortamda insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, dair bir konuşma gerçekleşeceğiz. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ahim kararları atıfta bulunan at ahim kararları hı hı. ne der? Evrensel hukuk normları neye işaret eder? Yardımcı Zeynep Oya Usal'la bugünkü programımızda bunları ele alacağız. Çok da uzatmadan ben konuğuma söz vereceğim ama e, AB Bakanı ve Baş müzakeri Sayın Egemen Bağış'ın da içimiz sızlıyor açıklamasından sonra gelen tam da bugünlerde AB standartlarında bir yargı ...reformuna Hı -hı. ihtiyacımız var... Yorumu demeci olmuştu. Tabi diğer bir yandan da aslında ahim kararlarında en çok ihlal kararı verilen ülkenin başında Türkiye geliyor. Hal böyleyken hem mahkeme açısından durum nasıl gözüküyor dışarıda Strasbourg koridorlarında görev yapmış bir Türk hukukçu olarak neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkürler Zeynep. Strasbourg'da bir Türk hukukçu olarak görev yapmak meşakkatli bir iş. Oradaki iş yükünün çoğunu çünkü Türk davaları oluşturuyor. Belki diğer detaylı konulara girmeden önce birkaç böyle genel bilgi vermek yararlı olabilir. Strasbourg kararlarının genel istatistiklerine baktığımızda mesela Ocak 2012'de yayınlanan mahkeme raporuna baktığımızda şu anda mahkeme önünde 151.600 başvuru olduğunu görüyoruz. Bu çok çılgın bir rakam. Mahkemenin 1998'den beri tam zamanlı bir mahkeme olduğunu çalıştığını düşünürsek her sene bu rakamın artarak çoğaldığı tespit ediliyor ve bu anlamda da genelde mahkeme çevrelerinde şu denir. Mahkeme kendi başarısının kurbanı oldu. Çünkü artık bu backlog işte birikmiş dava yükü mahkemenin verimli çalışması için gerçekten sıkıntı yaratmaya başladı. İnsanlar Yargılamanın uzunluğundan kendi memleketlerine şikayet ederken Strasbourg'a geldiklerinde de uzun yıllar beklemek durumunda kalabiliyorlar. Eğer bir genel başvuru dediğim gibi 151.600 bin 600 başvuru 1 Ocak 2012 tarihiyle Türkiye burada ikinci sırada 19 başvuruyla ki bu genel olarak başvuruların %11 gibisine tekabül ediyor. Birinci sıra kim derseniz Rusya Ruslar çok daha fazla 30 bin küsür başvuruları var. E, %26'lık bir orana sahip. Üçüncü sırada İtalya var. %9 4'te Romanya %8 ve %7 Ukrayna e, bu memleketler birbirini takip ediyorlar. Ancak e, Rusya ile belki bir farklılığımız var. Rusya her ne kadar %26'lık bir orana sahipse de aslında bakarsanız en fazla ihlal kararları Türkiye'den çıkıyor. Bir de e, mahkemenin e, genel başvurusuyla burada girmenin vaktimiz yok ama e, genelde mahkeme genelde e, ya şekli bir İnceleme yapar, hiç esasa girmeden reddeder dosyaları ya da esasa girerek ilgili hükümete görüş sorar ve bir dava süreci işler. İşte Rusya'nın davalarına baktığımızda genelde bu esasa girilmeyen davaların daha çok olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye baktığımızda da aslında esasa giren davaların çok daha fazla olduğunu görüyoruz oransal açıdan. O yüzden aslına bakarsanız dava yükünün çoğunu Türkiye üzerinden yaşıyor diyebiliriz Strasbourg'taki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi. Genel olarak ihlallerin hangi maddelerden çıktığını eğer merak edenler varsa yine bir genel bilgi vermiş olalım. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin genel olarak 2011 yılı verilerine baktığımızda en fazla ihlalin dediğim gibi Türkiye ile çıktığını görüyoruz. %15'lik bir oranla. Ee, Ruslar bunu takip etmiş. Ukrayna ve Yunanistan'da yine takip etmiş. En fazla Türkiye aleyhine çıkan kararlarda e, adil yargılanma hakkının ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. E, şu anda dek e, Türkiye aleyhine 2747 karar verilmiş. Bunların 2245'inde en az sözleşmenin bir maddesinden ihlal çıkmış. Sadece 55'inden ihlal yok kararı verilmiş. E, bu total ama 1995'ten bu yana olan. Geçen yıl... Daha az 300 küstür sanırım ihlal ee, genel olarak da ihlal e, kararları e, yaşam hakkı %8 gibi yüz, insanlık dışı muamele ve işkence yasağı %15 gibi en fazla gene mahkeme genelindeki ihlal kararlarında da adil yargılanma hakkı 133'lük bir orana sahip gerçekten sıkıntılı bir alan ve dediğim gibi Türkiye'de de en fazla adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkından ihlal kararları çıkıyor. Ee, bunlar genel olarak mahkeme e, icdadan eczikini verebileceğimiz genel bilgiler. Ee, sizin de tam dediğiniz gibi zaten adil yargılanma hakkının içine işte davanın uzunluğundan tutundan silahların eşitliğine çekişmeli yargıdan mahkemenin bağımsızlığına gibi işte Türkiye'nin bugün yaşadığı birçok sorunun da nedeni olan konuların bu adil yargılanma hakkı içine girdiğini de görüyoruz. Ee, bunun dışında belki e, Türkiye'nin e, iham kararlarıyla olan sıkıntısının temel nedeni e, mahkemenin verdiği kararların Türkiye'de etkili olarak uygulanmıyor olması. Ee, Nedir? Bunun kökeninde yatan ne? Bunun kökeninde yatan e, aslında birçok neden var. E, e, sonuçta sözleşme elbette ki Türkiye zaten 1953'ten beri taraf. İşte biz mahkemenin yetkisini 87'den beri tanıdık. 98'den beri zaten Strasbourg iştahatının temel nedeni. Kalesi Türkiye içti ee, Orada bir yerleşmiş bir iştahat hukuku var elbette ki. Ama Türkiye'deki belki sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Mahkemeler e, aslında nedir esas olan? Biz böyle hep derslerde anlatırız. Esas olan Strasburg'a davanın gitmemesi. Sorunun ülke mahkemelerinde çözülmesi. Strasburg'un ikinci bir şekilde fonksiyon göstermesi. Bunu hep AB hukukundan da biliriz. İşte ikincillik ilkesidir. Aslında esas olan sözleşme hukukunun Ulusal mahkemeler tarafından sanki bir ilk derece mahkemesi ilk derece sözleşme mahkemesi gibi sözleşme e, hükümlerini göz önünde tutarak karar vermesi gerekiyor. İşte Türkiye'nin en çok sıkıntı yaşadığı nokta da burada. E, baktığımızda genel olarak mahkeme kararlarına birçok e, yerleşmiş iham iştahı da olsa bile Türk mahkemelerinin bu iştahatları kullanmadan ve referans almada ve uygulamada yetersiz kaldığını görüyoruz. Yoksa... E, aslında anayasanın 90. maddesi de bu amir hüküm olarak bunu emrediyor. Çünkü ne bakıyoruz ki 90. maddeye eğer bir sözleşme hükümüyle ulusal hukukta bir çelişiklik durumu varsa uluslararası sözleşme e, üstündür. Bu noktada tabii ki iham kararları da bunun kapsamı içine girmelidir. Ama işte baktığımızda genel olarak bu sıkıntılı durumun devam ettiğini görüyoruz. Hakim ve savcılar iham kararlarını çok göz önünde tutmuyorlar. Mevcut yerleşik iştahatı göz önünde tutmuyorlar. Ve de insan hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının gereği de çoğu zaman layıkıyla da yerine getirilmiyor oluyor. Bunun çok detayına girmeyeceğim. Çok teknik bir konu ama. Mahkeme karar verdiğinde beyan edici bir karar vermiş olur. Buna ilişkin ilgili ülkenin genel önlem ya da bir bireysel önlem alması gerekir ki o ihlal ortadan kaldırılsın ya da bundan sonra meydana gelmesi önlensin diye. Bu noktada Türkiye'nin de bazı sistemik sorunlara ilişkin mevzuat değişikliğine gitmediğini de görüyoruz. Mesela terörle mücadele kanununun özellikle evet, ifade tartışmalı. özgürlüğü kapsamında belki hani bir radyo programı olması nedeniyle bunu da özel olarak örnek vermeye yerinde buluyorum. Telifle Mücadele Kanununun 6. ve 6. maddesinin 5. fıkrasında e, mesela gazetelerin içeriği belli olmayan henüz çıkmamış sayılarının tamamını ilişkin verdiği yayın durdurma kararları mevzuattan kaynaklanıyor. E, ama buna rağmen hala Anayasa Mahkemesi bu ilgili hükmü e, iptal etmedi. Hatta 2009 yılında e, bu 6. maddenin 5. fırkasına Terörle Mücadele kanunun e, anayasa uygun olduğuna dahi karar verdi. Ama e, Strasbourg'dan buna ilişkin birçok iştahat çıktı. E, özellikle Ürper ve diğerleri kararı vardır. E, ve oraya birçok başvuru yağmaya da devam ediyor. Buna keza gene Terörle Mücadele kanunun 7. maddesinin 2. fırkası terör propagandası yapma e, ilgili editörlerin gene... E, bu cezayı soruşturmaya maruz kalmaları, para cezası almaları vesaire gibi sorunlar da hep mevzuattan kaynaklanan sorunlar. İşte Türkiye bazı sistemik sorunlara ilişkin olarak da mevzuatını değiştirmiyor. O gereğini yapmıyor. Mahkemenin verdiği kararların ertesinde. Buna keza zaten bir TCK, TCK 301 sorunumuz hala zaten elbette ki devam ediyor vesaire. Bunlar gerçekten Strasbourg İçtihatları neden uygulanmıyor sorusuna biraz cevap veriyor olabilir. Ama özellikle de e, hakimlerin yine işte bakış açısı, ahim kararlarını göz önünde tutmada e, sahip oldukları bu rezistans da bunun önemli bir e, payına sahip. Hatta geçtiğimiz günlerde e, Adalet Bakanı'nın da katılımıyla özel yetkili hakim ve savcılara yönelik aslında bir meslek içi eğitim düzenlendi. Hı hı. Bu ahim kararları içtihatları doğrultusunda. Koruma tedbirleri ve ifade özgürlüğü alanında hı hı. yapılması gerekenler yani hem dediğin gibi mevzuatın uygulanması konusunda çünkü özen eksikliği hı hı. ve belki de hani o yorumlamadan yani neredeyse fikir yürütmeye varan bir yorumlama yapıldığını da görüyoruz. Ve bu anlamda bu meslekçi içi biraz daha evrensel hukuka yakın amaçlanıyor. Evet. Benim de bildiğim kadarıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde ARPA Konseyi ile ortaklaşı olarak birçok yargı mensubuna ilişkin projeler yürütülüyor. Yüksek yargı organlarının değerli üyeleri de bu projelere katılıyor. Ben Strasbourg'da çalışırken birçok yüksek yargı organındaki görevli hakimler ve savcılar geliyorlardı. Biz onlara eğitimler veriyorduk. Onlar de yani bu İHAM iştihatları ne der? Ee, aslında İHAM'ın derdi Türkiye'yi terbiye etmek değildir ama gerçekten bu insan hakları sorununu çözmeye e, onda odaklanmıştır. Onlar biraz biraz öyle e, sanırım anlayabilmeye başlamışlardı. Umarım da devamı daha da çok gelir. Ee, belki şu noktada benim geçen günlerde gazetede okuduğum e, bir şeyi de size paylaşmak isterim. E, okuduğum kadarıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu aslında Bundan sonra hakim ve savcıların terfilerine ilişkin olarak da İlhan Mahkemesi adını dikkat edip etmediklerinin de göz önünde tutulacağı yönünde bir e, kararı varmış, bir ilke kararı almışlar. Yani terfilerde ön koşulu olarak buna bakılacak. Aynen, aynen. Eğer... E, sizin bir hakim olarak verdiğiniz karar ihamda bir ihlal sonucu doğuruyorsa ve bu ihlal kararı eğer sizin takdir hakkınızdan kaynaklanıyorsa yani mevzuattan değil de sizin sadece hakim olarak o işdadi göz önünde tutmamanız ya da hiçbir şekilde e, Strasbourg bu işdadını e, göz ardı etmenizden kaynaklanıyorsa bu bir takdir hakkı problemi ise bu noktada artık e, hakimler e, terfi ve atamalarda e, bu e, kararları da göz önünde tutacağını hakimler, savcılar yüksek kararı karar vermiş. Bu da belki e, bir e, motivasyon, zorlayıcı bir motivasyon olabilir hakim ve savcıların e, bu konuda daha... E, Özen göstermelerine ilişkin olarak ama yine yine söylemek istiyorum ki gerçekten e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ve standartlarının etkili bir şekilde içselleştirilmesi gerçekten sorunun bel kemiği bence. E, çünkü hala hazırda böyle bir yoğun iştahın olduğu bir alanda hala gene gene aynı alanlarda sistemik bir şekilde e, ihlal kararlarının çıkıyor olması e, Türkiye'nin ve Yargının kendine dönüp de ya bizim gerçekten bir şey yapmamız gerekeni daha da kendine e, hatırlatması ve bu alanda çok etkili daha fazla adımlar atmasını beraberinde getiriyor. Ama bu anlaşılmasın ki hiçbir şey yapılmıyor. Mesela bir yine örnek vermek isterim. Adalet Bakanlığı bünyesinde Ağustos 2011'de bir birim kuruldu. İnsan Hakları Daire Başkanlığı. Çünkü bu süreye dek insan hakları Avrupa Mahkemesi önüne giden başvuruları Dışişleri Bakanlığı savunmalarını hazırlıyordu Türkiye için. Artık şimdi bu birim Adalet Bakanlığı marifetiyle yürütülecek. Bu belki de insan hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı konusunda daha başka bir daha etkili bir prosedür yerine getirebilir diye düşünüyorum ben şahsen. Ee, onun dışında e, sistemik sorunlar bağlamında gerçekten mesela bir tutukluluğun yargılamanın istisnası olması gerektiği. Çünkü bakıyoruz Strasbourg'da 5. maddenin 3. E, fıkrasına için o kadar çok karar var ki Türkiye aleyhine. Hala gene gene bu kararların e, çıkmasına rağmen mahkemelerin bunu uygulamakta böyle rezistans davranması e, gerçekten orada bir yapısal sorun olduğunu işaret ediyor. Örneğin mesela bu yargı reformu da son günlerde çok tartışıldı ve arkası gelecek belki de ama hı hı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Türkiye'ye de gelmişti hatırlarsanız. Hı hı. E, ve açık radyoda da çok güzel bir mülakat yayınlanmıştı Thomas Hammerberg'le. E, bu yargı reformunun hemen ardından e, Hammerberg e, bir açıklama yaparak e, sevindirici e, iyileştirmeler gördüklerini, hı hı. tespit ettiklerini ancak e, belirli maddelerin, belirli önerileri endişe uyandırdığını hı hı. belirtmişti. Yani benim dışarıdan bir hukukçu değilim. Siyaset bilimciyim ya da sade vatandaş da olarak bunu söyleyebilirim. Evet iyi şeyler oluyor senin de alandan verdiğin örneklerle. Hı hı. Fakat bir şekilde e, dediğin gibi ciddi bir direnç var ve o boşluk, o uçurum bir, bir türlü kapanmıyor. ve Kapanmayan uçurum vicdanlarda ciddi bir e, ...hasara, tahribata neden oluyor. Hı hı. Yani bu çok ciddi. Yani bu insanın en temel... ...ihtiyaçlarından biri olan... ...adalet duygusunun yerine getirmemesi... ...adaletin tecelli etmemesi... ...bu, bu e, çok farklı kesimlerin aynı e, hislerde birleşmesine yol açıyor. Tabii ki. Yani yargıya güven çok azalıyor. Geç kalan adalet adaleti beraberinde getirmiyor. E, bu çok çok önemli. Hamamber'in raporunda da dediğiniz gibi bunlar çok altı önemli çiziliyordu. Orada özellikle yargılamanın aşırı uzun sürmesi, bu tutukluluğa çok çok sık başvuruluyor olması ve özellikle de e, ciddi insan hakları ihlalleri karşısında cezasızlık durumunun olması gerçekten vicdanlarda çok büyük bir rahatsızlık oluşturuyor. Yani Pranting davasını düşünelim. Orada etkili bir soruşturma yürütülmemiş olması, güvenilir tıbbi delillerin mahkeme tarafından kabul edilirliğinin sağlanmamış olması ya da orantısızca hafif cezaların verilmiş olması bunlar hep. Bizim vicdanlarımızı kanattı. Bu sadece ranting davasına ilişkin değil. Buna ilişkin, buna, buna benzer daha birçok davada da söz konusu. E, o yüzden e, ciddi ila, insanın ihlalleri karşısında bu cezasızlığın e, ortadan kaldırılması gerçekten çok çok büyük önem taşıyor. Bu alanda belki bir AB'deki durumu da hatırlatmakta fayda var. halihazırda hazırda açılmak... İstenen iki fasıl, yargı ve temel hakları ile adalet özgürlüğü güvenlik fasılları yani 23 ve 24. fasıllar açılması, açıldığı takdirde bu alanda Türkiye üzerinde daha da ciddi bir baskı oluşacak. Tabii. Yani bir yandan Avrupa Konseyi eliyle Türkiye'nin yapması gerekenler hatırlatıyor ama müzakere sürecinde bu iki fasılda e, müzakereler başladığı takdirde Türkiye'nin yapması gerekenler yani ev ödevleri fazlalaşacak. Bu da olumlu bir gelişme. Mutlaka mutlaka onun çok büyük bir e, rolü olacaktır. Bir de gene benim aklıma şu anda e, gelen bir şey e, bir de belki en önemli katkılardan birini de e, Anayasa Mahkemesi'ne e, bireysel başvuru yolunun tanınmış olması da Türkiye'nin aslında artık kaçacak yeri olmadığını daha da iyi hatırlatacak. Çünkü 23.50 2012 tarihi itibariyle artık e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Strasbourg'a gitmeden evvel Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak zorunda kalacaklar. Ve burada da Anayasa Mahkemesi bireysel şikayet başvurusunda diyor ki sizler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan hak ve özgürlükler bağlamında Anayasa Mahkemesi'ne gidebilirsiniz. Bu ne demek? Aslında artık Anayasa Mahkemesi bir nevi küçük Strasbourg gibi çalışmak zorunda kalacak demek. Yani oraya iş yükünün... E, Tabii buradaki esas amaç tabii ki Türkiye'deki insan hakları e, anlayışının daha da oturması ama bir de bir belki teknik amaç Strasbourg'a daha fazla e, iş yükünün gitmiyor olması, daha çok davanın gitmiyor olması. Bu noktada artık Anayasa Mahkemesi çok cidden efektif bir şekilde e, insan Hakları Avrupa Mahkemesi iştahatını da standartlarında uygulamak zorunda kalacak. O da beraberinde aslında köklü yani yargının temelinde bir reform gerçekleştirmek zorunda da kalacak. Çünkü Strasbourg'a gitmeden evvel artık anayasa mahkemesine gidilecek. Anayasa mahkemesi yargıcı bu standartları uygulayacak ama aslında yargıta yargıcı da bunu daha çok uygulamak zorunda kalacak. E, ona keza ilk derece mahkemeleri de artık işin ciddiyetinin farkına varacak. Çünkü hani Strasbourg'dan öncesinde bir anayasa mahkemesi yolu da olmuş olacak. Bunlar da e, olumlu bir adım olarak sayılabilir ama bu noktada gene e, böyle pesimist olanlar da var bu konuda. Bu e, Strasbourg İstadi der ki o yolun o hukuk yolunun etkili bir hukuk yolu olması gerekler. Yoksa ben bunu saymam der. İşte Anayasa Mahkemesinin etkili bir hukuk yolu olması için de bu standarttır gerçekten çok iyi özümsemesi, bütün kararlarına yansıtması gerekiyor. Bu hem işte AB'nin belki bu işin müktisabatın uyumlaştırması boyutuyla işin daha siyasi bir baskı unsuru olacak ama yargı açısından da Anayasa Mahkemesinin bu bireysel başvuru e yolunun açılmış olması artık yargıda gerçekten e, insan hakları arpa sözleşmesi iştahının da standartlarının da gerçekten içselleştirilmesi gereğini beraberinde getirecek. Evet dediğin çok önemli çünkü sen seni dinlerken bir anda o pesimist diye adlandırdığın kampın belki de bir mensubu olduğumu düşündüm. Çünkü Türk e, halkının şu anda geldiği noktada ahime götürürüz gibi. A, a, yani Hı. bir son bir umut olarak e, adalete sarılma, adaletin oradan geleceğini ümit etme. Çünkü gerçekten ciddi bir ümitsizlik e, ve karamsarlık ortamı Hı. hakim. Belki de bu güveni yeniden tesis etmekle başlayacak her şey. E dediğin gibi hranting davası, diğerleri artık hakikaten sokaklara dökülüp herkes için adalet demekten yorulduk çünkü sürekli bir eksik kalan, tamamlanmamış adalet duygusu kendi farklı farklı davalarda tekrar etmeye başladı. Aynen. Bir de bu demokratik sicil açısından da sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin adı bütün bu efendim dış politikada oynadığı arabuluculuk rolleri, bölgesel güç ya da yumuşak güç olma isteği ve arzusu bir yandan diğer yandan Avrupa böylesine krizle boğuşurken gösterdiği ekonomik performansla <gülüyor> patlamış ve kendine bir özgüveni gelmişti. Fakat diğer taraftan da ...demokratik sicil anlamında Hı -hı. ciddi zafiyetler olduğu görülüyor ve e, bu dış basında da fazlasıyla yer buluyor. Bir hukukçu olarak e, mesela sen Strasbourg'daki meslektaşlarınla bir araya geldiğinde e, nasıl bir sohbet ilerliyor? E, Strasbourg'da e, mahkemenin kafeteryasında her zaman bir Türk davası ile ilgili sohbet e, unsuru çıkar. E, tabii bu sadece Türkiye'ye has değil yani. Mahkeme çok envai çeşit çok enteresan davalar görüyor ama orada bir Türk hukukçu olmanın ağırlığı şöyle oluyor hem iş yükünüz yüzünden siz daha fazla çalışır olursunuz hani işin şakayanı bir tarafa ki öyledir böyle parmak hesabı o davaların kaç, kaç objektiflerimin hangisine geldim çünkü bize böyle bir objektif verilirdi orada şu kadar dava yapmak zorundasın o yıl boyunca diye. ...dava yapmaktan kastım da o dava dosyasını hakimlerin önüne e, götürmeye hazır hale getirmektir. Yani bir Türkiye'deki hukukçuların belki raportör hakim diyebileceği bir sistem görür, bir işlev görür oradaki hukukçular. O dava dosyasını hakimin önüne hazır hale getirir ve Türk hukukçuların işi her zaman daha fazladır. Daha fazla streslidir ama onun dışında tabii ki artık sistemik hale gelen sorunlarda e, Türkiye'nin hala bir şey yapamıyor olması... Bizi en başta bir vatandaş olarak elbette üzüyor. Öte yandan da neden olamıyor sorusunu hep bir daha bir daha sordurtuyor. Ama şunu da söylemek lazım. Son yıllarda benim orada da çalışırken de gördüğüm her ne kadar bir şeylere hala... Gönlümüz kırık ya da umutsuz bakıyor olsak da Strasbourg'la artık Ankara'nın da daha çok iletişim halinde olduğunu görüyoruz. Yani mesela Strasbourg mahkemesine de artık Adalet Bakanlığı'ndan birçok insanlar geliyor ediyor. Onlar da belki bu demokratik sicili bu zarfiyetleri gidermenin. Önemini daha da fazla anlar hale geldiler ama e, Strasbourg'da Türk hukukçu olmak zahmetlidir işler bitmez ama en fazla dediğiniz gibi vicdanlar acır orada da her gün o sorunlu dosyaları okumak e, ülkenizi memleketinizi size daha çok öğretir ben orada çok şey öğrendim. Evet e, biz bir ayrılan sürenin sonuna geldik hem Strasbourg'dan mahkemenin açısından hem de bir, bir Türkiye'de yaşayan, çalışan bir hukukçu olarak bugün gelinen durumu nasıl gördüğüne dair e, bize çarpıcı tespitlerde bulundu. Kendisine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Müzik Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mildenk ve Zeynep Özler.